Merhaba, Suh hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bu hafta programımızı tek başıma sunacağım ama bir konuğumuz olacak İpar Buğra. Karaburun Kent Konseyi'nden. Ee, şimdi Karaburun'da çok ciddi sorunlar var. Evet. Bu sorunlarla ilgili selam İpar bu arada. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, İpar Karaburun'a iyi bak buluşmasıyla ilgili bugün konuşalım Ama aynı zamanda Karaburun'da neler oluyor Ne gibi Hı -hı. problemler var ee, Ondan da bahsedelim İlk başta şey yapalım mı Bu etkinlik yapma fikri Yani Karaburun'a iyi bak buluşması fikri Bu 17-18 Ağustos'ta Hı -hı. yapılacak olan bu buluşma Fikri nereden ortaya çıktı Nasıl böyle bir karara vardınız Sebepleri nelerdi Aslında şöyle İpar e Bizler Karaburun Yarımadası'nda doğası, uluslararası koruma altında olan yaban türleri de içeren yaban hayatı, Hı -hı. kültürü, köy yaşamıyla çok ayrıcalıklı, çok özel bir yerde yaşıyoruz. Evet. Ama çok hoyrat, plansız, doğayı, insan yaşamını yok eden yatırımların da çok ağır baskısı altındayız. Hı -hı. Bu ikisi bir araya geldiği zaman biz Sesimizi, Karaburun'un sesini daha geniş kitlelere duyurmak istedik. Hem evet. değerlerimizi hem sorunlarımızı çevre kuruluşuyla, basınla, tüm doğa severlerle paylaşmayı Paylaşmak istedik. istiyorsunuz. Evet. Etkinliğimizin amacı bu. Evet şimdi aslında Karaburun Yarımadası 436 kilometre karelik yüz ölçümüyle öyle çok büyük bir yer değil. Evet. 13 köy var e, yanılmıyorsam. Bir de Mordağan beldesi var değil mi? Evet, evet. Nüfus olarak e, kaç kişi yaşıyor? Aa, 8 bin küsur sanırım. Bin 9 bine ailesine. yakın evet. insan yaşıyor. Ha, evet. evet. Yani küçücük bir yerden bahsediyoruz Aha. ama bu ufacık yere yapılan bunca yatırım tabii çok dikkat çekici. Yani neden böyle oluyor? Niye bu kadar çok e, rüzgar elektrik santrali, balıkçılık çiftlikleri bunlar e, sebebi nedir? Bu kadar dikkat çekmesinin bu bölgenin. Aha. Biraz Karaburun Yarımadası'nın aslında biraz unutulmuş olması Hı -hı. diyelim. Yani Yarımada çok o, yani Şeyh Bedrettin e, isyanlarından sonra iskana kapatıldıktan sonra ha, daha evet. sonra mübadeleler, e, depremler, büyük kente göç falan derken Yarımada çok büyük bir yalnızlaşma süreci. Yani Sürekli, insansızlaştı bir anlamda. Bir, bir, bir anlamda ins evet. insansızlaştı. Tabii bunun bir avantajı yani şu günümüz dünyasındaki bir avantajı tabi doğasının kültürel yaşamının ıı, ıı, nadir bitkilerinin varlıkların korunmasını Hı. bugüne kadar gelebilmesini sağladı. Evet tabi bir, bir yandan da, da öyle bir olumlu tarafı olmuş. Evet <gülüyor> yani o çok büyük bir avantaj tabii. Evet. Ama bir taraftan da ıı, biraz sahipsiz, evet. biraz dikkatsiz e, kaldı. Bizim Hı. bütün ıı, çabamız bu değerleri dikkati çekip Hı -hı. Artık Yarımada'nın bir e, insanla doğanın barıştığı, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın Hı -hı. mümkün olduğu... E, ...çok güzel bir örnek olabilecek Yarımada bu Hı -hı. Hı -hı. Bütün, bütün ülkeye... serdi bakışlı evet. koruma altına alınmasıdır Yarımada'nın bütün çabası Kent Konseyi'nin. Evet, yani burasının e, biyosfer rezervi ilan edilmesine çalışıyorsunuz aynı zamanda değil mi? Yani bu yaptığınız etkinlikte buna dikkat çekmek için. evet. Evet yani e, biyosfer rezerv alanıyla e, alakalı olarak yarımada bu konuda çok e, biyosfer rezerv alanı kriterlerine çok uygun hala daha çok uygun bir e, yapıya, değerlere e, sahip. İpa biraz anlatır mısın? Yani biyosfer rezervi ne demek? Biyosfer rezervi nedir? Biyosfer rezerv aslında e, uluslararası bir koruma e, şemsiyesi. E, UNESCO bünyesinde yürütülen bir program. E, biyosfer rezerv alanlarında tabi Ana ilke bir önemli bir biyolojik çeşitliğe sahip olmak. Evet. İkinci ana ilke, bir sürdürülebilir kalkınma potansiyeline sahip olmak. Üçüncü hı hı. kriterleri de yönetilebilir bir büyüklüğe sahip olmak. Evet yani zaten Karaburun hepsine de uyuyor değil mi? Aslında Bu Karaburun evet. bunların üç kriteri de, üç kriteri de uyuyor. uyuyor. Evet. Dolayısıyla biz öncelikle Karımada, Yarımada'da... ...araştırmaları olan bilim insanları ile beraber bir çalışma yaptık. Hı hı. Ee, bu bilim insanların katkısıyla yaptığımız çalışmada... ...Yarımada'nın bütün e, doğal değerlerini, e, biyolojik yapısını, coğrafi yapısını... ...bitki örtüsünü e, hı hı. hepsi e, bir değerlendirdik. Ve e, korunma ihtiyacını öne koyduk, hı hı. tehditleri tanımladık... ...ve e, Biyosfer rezervanı kriterleri içerisinde Yarımada'yı... Yerleştirdik. Hı hı. Bu ön raporumuzu biz Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü'ne, Çevre Bakanlığı'na ilettik. Tabi bu arada Çevre Bakanlığı'nda bir çalışma yürüyor. Karaburun'un özel çevre koruma alanı ilan edilmesine yönelik. Evet. İlk teklif çok Yarımadanı Yandı Kölfeze Bakan ...tarafında çok ince bir kıyı şeridini kapsayacak bir teklif hazırlanmış. Hı hı. Biz biyosfer raporumuzla beraber yarım adanın aslında korunması gereken... Bütünüyle değil Yaşam mi? Evet. ...dağlık kısmı, sakıza bakan hı hı. kısmını kapsama alınması ve denizler koruma alanının genişletilmesi için... ...önerimizi sunduk. Bakanlıkta bir çalışma yürüyor. O hı hı. Dileğimiz bu çalışmanın bütüncül olarak bakılacak bakılarak yarımadayı kapsaması. sadece gerçekten sizin de dediğiniz gibi 460 km2 küçük bir alanda yani Evet, çok büyük bir, alan. bir alandan bahsediyoruz. Evet, böyle bir alanda hani yüzlerce rüzgar enerjisi santralinin kurulması illa de şart değil. Başka bir yerde de olabilir veya işte Tabii. endüstriyel balıkçılık faaliyetlerin başka bir yerde de yapabiliriz. Hani buranın evet. mutlak şekilde Koruma altına alınması gerekiyor. Mesela burada benim elimdeki bilgilerde 76 adet tıbbi tür belirlenmiştir diyor. 15 adet endemik tür var diyor. 4 tane nadir tür var. Yine 5 tane de bu nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitkilerin ticareti konusunda bir anlaşma var. CITES diye. Evet. Sites kapsamında türler de var. Yani Türlendir. bu aslında çok büyük bir zenginlik Türkiye için ve dünya için sadece Türkiye'nin meselesi değil. Gerçekten öyle. Çünkü bitki örtüsü yani yarım adı bu o, alanın yüzde yetmişi doğal Hı -hı. yarı doğal alan. Yani evet. henüz el yani değmemiş Yani üçte dördü henüz insan, el, e, insan eli değmemiş kadar bakir aslında. Bakir alanlar. Tabi ama şimdi e, bu bakir alanlarda çok hoyratça rüzgar enerji santralleri yapılıyor. ...şey bilincindeyiz, yenilenebilir enerjinin ve bunun hmm. faydalarının gayet elbette, bilincindeyiz. Elbette, elbette. Fakat hmm. Yarımada'da Mordağ'ndan başlayıp Yarımada'nın hmm. en batı ucuna kadar tüm tepelerinde rüzgar santrallerine izin verilmiş. Kaç adet var durumda. aşağı yukarı? Şimdi altı tane proje izin verilmiş durumda. Bunların üç tanesinin inşaatı başladı. bir kısmı tamamlanmakta üzere direkleri çekiliyor. Hmm. Yani evet. bir yayla köyümüz e, vardır ki e, 400 yıllık bir yörük köyü. Hı hı. Bütün geleneklerini, görneklerini hala sürdürürler. 400 tek... yıllık bir yörük köyü. Evet. Evet, evet. ve bütün e, geçim kaynakları artık çok değerli olan kara keçi. Evet. evet. Bu, ve zeytin. Bu köyün zeytin alanları tahrip edildi. Kara keçiler hastalandı. inşaattan, tozdan, mera alanlarının yok hı hı. olmasından. Evet. Köyün 400 metre yakınına kadar direkler dikilmiş vaziyette. Hı. Köylü gürültüden son derece rahatsız. Yani köyde hastalıklar da başlamış hı hı. durumda. Bu, bu hastalık, hastalık derken insanlar arasında mı yoksa hayvanlar ağrıları, üzerinde? Hı hı. mide bulantıları, aşırı hı. sinirlilik. Çünkü inanılmaz bir gürültü var köyde. 400 metre şeyde ise tabi yani Bu bir ur oluştu evet. Diğerleriyle beraber Yarımada yayılma riski çok büyük ee, Tabi şimdi rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi Bunlardan evet. faydalanmak kesinlikle evet. gerekiyor ama Oradaki insanların haklarını gasp ederek değil Veya doğaya zarar vererek, vererek. değil En az zarar verecek şekilde ve ee, yereli de içine katacak şekilde yapılması gerekiyor yani bunun da altını evet. çizelim burada çünkü hani evet. e, yanlış anlaşılmasın rüzgar enerjisine karşı evet. olmadığınızı ben evet. de biliyorum hiçbirimizde değiliz zaten evet. ama hani önemli olan nasıl yapıldığı bu enerji projelerinin iyi, hani, uygulamalar, iyi uygulamalar olması gerekiyor bir evet. de balıkçılık meselesi var bu endüstriyel balıkçılıkla ilgili neler diyebilirsin Evet yani bu o en büyük problemlerimizden biri de e, balık çiftlikleri. Hı hı. Ee, şeyden, Iğdırı'dan yani sakıza bakan taraftan e, balık kadar bütün çepeçevre balık çiftlikleri ne potansiyel alan olarak tanımlanmış vaziyette yarımadı. Sakız tarafına bakan kısmında ise çok o, yoğun olarak kuruluyorlar, kuruldular. Evet. Ee, tabi balık çiftlikleri e, dünyanın 12 nadir memelisinden biri ve artık Karaburun Yarımadası son yaşam alanları. Akdeniz fokları. Akdeniz evet. foklarına zarar veriyor. Yaşam alanlarını kısıtlıyor. Hı -hı. Ee, Akdeniz fokların öldürüldüğüne dair. Çünkü tabii torbalar deliniyor. Balık ağları deliniyor. Hı -hı. İhbalar geliyor. Ee, evet. İkincisi e, gene bu Akdeniz Koruma Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan deniz çayırları. Karaburun Yarımadası çok zengin deniz çayırları bakımında. Balık çiftliklerin atıkları, dibe çöken atıkları e, oksijensizlik nedeniyle e, Deniz çayırlarının çekilmesini neden oluyor. E, Ve evet. halkın Karaburun'dan bizim beklediğimiz, Karaburun'un geleceği için gördüğümüz potansiyel turizm alanıdır. Evet. Alternatif turizm alanıdır Hı -hı. Karaburun Yarımadası. Ekolojik turizm dediğimiz evet, ekolojik ya Ekolojik turizm alanıdır, kırsal turizm alanıdır. Ve bu çok büyük bir potansiyeldir. Bu potansiyel değerlendireceğini balık çiftlikleriyle, onların kıyıdaki e, yerleşimleriyle, Görüntü, kirlilik, su kirliliği, görüntü kirliliği korkunç boyutlara geliyor. Hı hı. Bu da hızlı bir yayılma eğilimi içerisinde. Yani evet. o kadar korkunç ki küçük bahçe köyü, köyün ala kıyıları içerisinde. Hı hı. Üç ayrı firmaya son altı ay içerisinde 330 bin metrekare alanlık bir izin çet süreci başlatıldı. Biliyoruz evet. engel olabileceğiz. Hı. Şey de öyle bakın bu çet süreci bize çok o, Yanlış da geliyor Bu o, rüzgar santralları için Bir tek firmaya verilen çet gerekli değildir Raporunun kapsadığı alan 260 kilometre evet. kare Yarım adanın alanının yarısı kadar evet, Neredeyse yarısı Tabii, Hı -hı. Yani, Gerçekten yarım ada bıçak sırtında Hı -hı. Ya bu değerleriyle korunacak bir, Planlı bütünsel bir, bir yaklaşımla Ya da Gerçekten ömrü kırk yıldan fazla olmayan yatırımları edilecek doğası insana feda edilecek. Evet maalesef. İpar devam ediyoruz ama önce bir şarkıyla ara vereceğiz. Senin de önerdiğin gibi e, Karaburun'u temsilen bir şarkı. Ha, Tolga Çandar söylüyor. Asmalı Mencere. Çok teşekkürler. Hı -hı. Bence kara gözdüm al beni içere. Merdivanım kırk ayak kırkına vurdum dayak. Benden başka seversen. Kalkmaz döşeklere yat Olur mu böyle Kara gözlüm derdini söyle Benden başka seversen Kalkmaz döşeklere yat Olur mu böyle Kara gözüm derdini söyle. Denindirdiler Kırata Bindirdiler Üç günlük Güveyken Yemen'e Gönderdiler Olur mu böyle Kara gözlüm Derdini söyle Üç günlük güveyken Yemen'e gönderdiler Olur mu böyle kara gözlüm derdini söyle Güzel türküden sonra devam ediyoruz. Biz Karaburun'un sorunlarından bahsediyorduk. Daha çok bu ekolojik meselelere baktık. Şimdi de biraz insan boyutuna bakalım mı İpar? Yani orada çok farklı kültürler var. Zaten bir yerin e, hani bir yerin korunmasında aslında o kültürlerle birlikte insan boyutunun da ele alınması lazım. Kültürüyle birlikte evet. e, korunması gerekiyor. Evet. Ne gibi e, hani bizim şehir hayatında görmediğimiz kültürler var? Onlardan biraz bahseder misin? Yani Karaburun'da hala işte bu 13 köyde hala daha şeyler devam eder. Geleneklerimiz, görenekler devam ediyor. Mübadelen Rumlardan kalan Hı -hı. ...bir hoş uh, paylaşımcılık diyelim, bir, uh, kültürler arası hoşgörü diyelim. Çok güzel. Dinler Hı -hı. kültürler arası hoşgörü. Yani Yarımada'nın en özel insan özelliklerinden uh, bir tanesi. Uh, Gelenekler deyince gene ben sözü bir keçilere getireceğim. <gülüyor> Bu yörük kültürünün parçası. Keçilerde bizim simgemiz. Evet. Uh, bir keçi kırkım şenliği yapılır Karaburun'da. Her sürü sahibi imece birbirine yardım ederek... Yemekleri Hı -hı. birlikte yaparak, birlikte eğlenerek e, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında böyle küçük düğünler e, sürer. Gelinler öyledir, gelin süslemeleri öyledir, arife yemekleri, bayramlardaki arife yemekleri öyledir. Hı -hı. Herkesin bir katışık salçası ya da bir koyunuyla katılıp hep beraber yenen arife yemekleri hala süre gelir e, Karaburun'da. Nergisçilik var galiba Nergisçilik bu Nergis'in vatanı aslında sanırım benim okuduğum Nergis, yazılara göre Nergis'in vatanı çünkü hiçbir yerde e, Nergis kokusunu karaburundaki gibi vermiyor Hı -hı. rüzgarından ve toprağından ötürü evet. Aslında yani Yarımada çok enteresan bir şekilde yani Yarımada'daki ürünler diyelim Enginar, Nergis, Erkenci Mandalina, Sümbül, Hurma Zeytini hepsi Yarımada'ya özgü e, özellikleri var ve şey oldu artık Karaburun Yarımadası çok küçük ölçekte üretime rağmen hı hı. doğal ürün markası oldu. Yani artık Karaburun Nergisi, Karaburun Enginarı, hı hı. Karaburun Çuprası diye artık Türkiye'de anılıyor. Bu kadar küçük olmasına rağmen temiz sarım, temiz deniz ve özel toprak ve hava. Evet. Çok güzel geliyor kulağa. Evet <gülüyor> güzel, güzelden güzel. Ama Şimdi, çok da canımız acıyor doğrusu. Evet yani böyle bir güzelliğin katledilmesi e, tabii çok acı verici. Zaten siz de buna engel olmak için 17-18 tarihleri arasında Karaburna İyi Bak buluşması düzenliyorsunuz. Birazcık da ondan bahsedelim. Nasıl olacak? Nasıl başlayacak? Neler olacak? Hangi etkinlikler? Aa, Karaburna İyi Bak buluşmasını işte başta da belirttiğim gibi... Hani... Çığlığımızı, sesimizi, tüm ö, çevre kuruluşlarıyla, basınla ve tüm doğa severlerle paylaşmak istedik. Onun için de hepsini Karaburun'a davet ettik. Hı hı. A, şunu Karaburun'da yapmak istememiz şunda a, hem doğamızın hem e, tabanı tehditleri diyelim, hep beraber görelim hı hı. dedik. Neler Görmeden oluyor? Birlikte görelim. Evet. Görmeden anlaşılmıyor. Dolayısıyla 17'sinde saat e, 10.30'da biz Cumhuriyet Meydanında baş. Toplanıp bir araba konvoyuyla Hı -hı. önce Yalıköy'e gidip restleri görmek istiyoruz. Hı -hı. Arkasından hep beraber balık çiftliklerini sakız tarafında inerek balık çiftliklerini görelim. Hı -hı. Orada salman payak ve e, küçük bahçe bundan en çok etkilenen üç köyle buluşup Hı -hı. bunları tartışalım. Yani, Onların görüşlerini alalım. Evet, yani Doğru. bu etkinliğe katılanlar İpaz e, yerli yani yerli halkla da bir araya gelme imkanı bulabilecekler. Herkese evet. açık bir etkinlik bu herkes zaten. Açık bir etkinlik. Evet. Belki de Türkiye'nin her yerine, hatta dünyanın pek evet, çok yerinden evet. insanlar gelebilir inşallah. Dileriz. Ha -ha. gelirler. Ama biz inatla da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Bu belki de Türkiye'nin bilmiyorum ama ilk mobilize çevre eylemi olabilir. <gülüyor> Çünkü evet. herkes arabalarıyla gelecek duyularımızı o şekilde yaptık. Hı -hı. En sonunda da. Beş buçuk civarı Karaburun merkeze gelip İskele'ye bir e, son çığlık yürüyüşümüzü yaptıktan sonra bir yerel bir konserli nesle etkinliğimizi ilk günü tamamlayalım istedik. Hı -hı. E, i̇kinci gününde de hani bu e, tanık olduktan sonra bir panel düzenledik. E, paneli düzenlerken e, iki ayaklı düşündük. Birincisi sorunlar üzerine yoğunlaşalım. İkincisi de Yarımada'nın bütün, e, bütüncül koruması üzerine hı. tartışalım hı. ve bir yol haritası hı hı. oluşturalım diye. Dolayısıyla panelistlerimiz de Doğa Derneği'nden Suak'ı kampanyasından WWF'den evet. başka kimler a var? O onun dışında Samandares Mücadelesi platformundan Avukat Çetin Hı -hı. Bey Çatınsakal'da katılacak. Evet. Koruma alanlarıyla ilgili bölümünde Yaşagül Ekinci UNESCO Dünya Mirasları Koordinatörü'dür. Gökçal Çedem Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nda İNA'da Biyosel Rezerv Alanı Projesi'ni yönetti. O bize eksikleri, artıları, gitmemiz gereken yolu Hı -hı. anlatacak. WDV'den Nihal Akça Denizel Alan Koruması konusunda konuşacak. Sen sağdasın, resler ve yenilenebilir enerji ve yarımada. Suat kampanyası olarak. Suat kampanyası olarak. Ege Çep'ten Şehrazat Merican Hanım ağırlıklı balık çiftlikleri. Bu konuda da çok destek oluyor. Şehrazat Hanım konuşacak ve Doğa Derneği Başkanı Güven Eken çevre ve doğa çelişkisi üzerine ve birlikteliği üzerine bir konuşma yapacak. Hı. Bunu bir çıktı haline getireceğiz. Bütün şeyimizde zaten bütün bir eylemde belgesel film haline getirilecek. Hmm, çok güzel. Evet. Böyle evet. bir hmm. program. Çok güzel bir programa planladık. benziyor. Yani bence en önemli kısmı bu birinci aya. 17 hmm. Ağustos'ta olacaklar. İnsanlarla bir araya gelmek, doğayla bir araya gelmek. Hmm. Yani yaşanılan sorunları birebir görmek. Çünkü hani sen bize çok güzel anlattın ama orada görmek apayrı bir şey paylaşmadan olmuyor gerçekten. Evet, ancak paylaştıktan sonra hani insanlar artık hani bu etkinliğe katıldıktan sonra ...karaburun'u savunmayı bir şekilde hani kendi hayatlarının içine adapte edebilirler. Evet. E, çünkü gerçekten hani Türkiye'nin bir değeri, dünyanın bir değeri olması gereken bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Peki e, yani hem etkinlikle ilgili hem Karaburun'la ilgili daha fazla bilgi almak istesek, web sayfanız Aha, falan şey, onlardan da biraz bahsedelim. Karaburun'a iyi bak buluşması için bir web sayfası hazırladık. Bunun Hı -hı. içerisinde değerlerimiz, tehditlerimiz, kalkınma potansiyelimiz, koruma alanı önerilerimizle ilişkin hem görsel hem metinsel bilgiler var. Buna karaburun'a iyi bak org'dan ulaşabilir. Dinleyenlerimiz hı hı. Bir facebook sayfası oluşturduk Yeni adı Karaburun'a iyi bak evet. Katılım için ve duyurularımız için Bir de twitterımız var Onun adı Karaburun'a iyi bak hı hı. Kent konseyinin web sayfası var Karaburunkentkonseyi.org Daha detaylı Diğer aktivitelerimiz için Çabalarımız için hı hı. Bilgi almak isteyenler Kent konseyimizin web sayfasında ziyaret edebilirler yani evet. Gördüğümüz yüreğimiz herkes açık Çok çok seviniriz Ne kadar büyük daha geniş Ne kadar fazla katılım olursa Katılım olabilirse veya paylaşım olabilirse Hı -hı. O kadar iyi olacak O kadar iyi olacak Gerçekten de hani bir şeyler yapmanın zamanı geldi de geçiyor Mesela geçiyor bu aslında. sulak alanlarla ilgili bir veri var elimde de Normalde Türkiye'de 200'e yakın uluslararası öneme sahip sulak alan tespit edilmiş. Hı hı. Tabii şeyde de var, Karaburun'da da sulak alanlar hı hı hı. var, onu biliyorum. Hı hı. Bu Bunlar Ramsar Sözleşmesi kapsamında, ama yani Türkiye'deki Ramsar Sözleşmesi kapsamında sadece 13 adet sulak alan var Türkiye'de. 200 neresi, 13 neresi, hı hı. bakıyorum. Hani bir şeyler yapılması lazım ve hı hı. bunun e, araştırmasını yaptık biz SUAK kampanyası olarak. En önemli neden ne çıktı biliyor musunuz? Hı hı. Bakanlığın teknik kapasite eksikliği bu da yani Çizilmesi işte bu sulak alanların yerlerin tespit edilmesi bilim kurullarının oluşturulması efendim işte planların hazırlanması ve takibi gibi bir dizi şey gerekiyor e, faaliyet gerekiyor bunları yapacak insan yok ortada ve ne yazık ki bu sebeple son 40 yıl içinde ülkedeki sulak alanların yarısı yok olmuş sadece 40 sene içinde ki bu miktar zaten Marmara Denizi'nin yüzeyine yakın yani aynı tamam. miktarda sudan bahsediyoruz. Evet. Ben hani şeyi söylemek istiyorum. Türkiye çapında neler oluyor? Hı -hı. Sadece kara burun deyip geçmemek lazım. Yani Doğru. küçücük bir alan e, gitse ne olur diye düşünmeyeceğiz. Her yerde böyle minik minik noktalar zaten o Marmara Denizi Hı -hı. kadar büyük alanı e, kapsıyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor gerçekten. Harekete geçmek gerekiyor. Biz hep beraber olmamız. Evet lazım aslında. Hep beraber olmamız evet. lazım. Yani herkesin bir şekilde elinden geleni yapması lazım. Bir de şey diye düşünüyorum. Karaburun gibi bir yere gitmek bir tatil olarak da hani tatil planı olarak da çok çok iyi olacaktır. Çok... Herkesi bekliyoruz o zaman. <gülüyor> ben de orada bekliyoruz. olacağım. Sen de orada olacaksın. Herkesin desteğini bekliyoruz. Çok çok teşekkür evet, ederim. Esas biz teşekkür ederiz İpar katıldığın için. Tamam. Karaburun'da görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Evet. Evet bu haftalık da bu kadar su hakkından gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın.